Göz bebeklerinde bir ağrıyla gelirdi Ben kirpiklerimde binlerce yol Parmaklarımı kalbime batıra batıra beklerdim Sokakların telaşıyla odaların suskunluğu arasına sıkışmış bir kekeme hayaldi Gülüşü bir yaprak ummanında gün gibi hüzünlü bir sevinç verirdi Akşam üstüne benzeyen bir sesle konuşurdu. Kendisine ait olmayan bir zamanı sorgulamaktan bunalmıştı. İki kuşağın yanlışlarından bir dağ taşırdı iki kaşı arasında. Ellerini mi, rüzgarlı bir yaprağı mı tutardım seçemezdim. Yıllarca gövdesini aynalardan uzak tutmuştu. Sorumlulukla özgürlük arasındaki ilişkiyi sorardı durmadan. Bir kapıya sıkılmış dağ başı kadar acıklıydı. Parmakları ikide bir suyu kesilen küçü kırmaklardı. Bildiği bütün türküler aşk üzerineydi ama o söylemenin değil de dinlemenin erdem olduğuna inanmıştı. Bense onun yerine de acı çeken çifte korkudan bir umut ıslığıydım. Ayşe, yağmur dalgınlığı, ten kokusu ve evlerin solgunluğundan oluşmuş iki pencere gibi bakardık birbirimize. Bütün genç kızların pembe bir erkek, pembe yatak örtüleri, pembe koltukları, pembe yemek takımları ve pembe bahçelerle büyüyüp, dar ve siyah mutfaklarda yemek kokularına dönüştüğü, erkeklerin inceliklerini eşiklerde bırakıp birer çizgili pijama kesildiği, ruhsuz ve soğuk bir dünyanın güceniydi. Herkesin yenilgisinden bir sığınakla daha büyük yıkımlardan korunmaya çalıştığı bir büyük yanılgıda rengini ufuklardan alan bir çift güne bakandı gözleri. Nereye baksa pul pul uzaklık dökerdi. Ben acıyla yakınlığımı duyurmaya çalışırdım. İçtenliği yalanla zedelenmiş insanlar tuhaftır. İçtenliğe değil de yalana tutunuyorlardı. Bir bağ bozumunda üzüm salkımları kadar güzel ve dokunaklıydı. Kâküllerine biraz eğlene herkes, içinde boğulan şarkıyı görürdü. Caddelerin ağır yalnızlığından ara sokaklara geçerek soluk almaya çalışırdı. Herkesin, başkasının acısına bakarak kendini rahatlattığı, Başkasının sevincinden pay çıkarmaya çalıştığı bir bulanık zamanda Üstüne titrediği her şeyi bana yüklemişti Bir yağmur damlasını tutar gibi alırdı yüzümü avuçlarına O zamanlar içimdeki çocuk daha özgür, daha cesurdu Dünya bu kadar soğuk değildi Herkes yüreğiyle gülerdi birbirine İnsan sesinden medet omulurdu eşyalar bir salgın hastalığa dönmemişti. Pencerelerin önünden başlardı gökyüzü ve toprak. Paylaşarak büyütürdü insanlar bir hazdı, paylaşarak yenerlerdi yalnızlığı. Kimse geri çekilerek tartmazdı ağırlığını. Kimsenin önemi zenginliğinden gelmezdi. İnsanın zenginliği güzelliğiydi. Aşk bir olanaktı iyilik için. Odaların daralmaya, içimdeki sarmaşığın gövdeme dolanmaya başladığı filiz yeşili bir zamandı. Her kirpiğimden bir kuş uçuyordu. Bahar kalbimden yürüyordu dünyaya. Her şeyi duyguların düzene koyduğu yaşlardaydım. Dört mevsimden damatılmış beşinci bir mevsim gibi doldu boşluğuma. Gülünce içimde binlerce karınca yürürdü. Baktığı yerlerim kıpkırmızı kesilirdi. Sesi içinde ayrılık olmayan bir ülkeydi. Dünya bir boşluğa düşerdi elimden tutunca. Kalbim çoktan varmıştı varacağı yere. Gövdemden başka olanağım kalmamıştı bu coşkuyu karşılayacak. Başka nasıl öğrenebilirdi insan sınırlarını? Üç derin yarayla öğrendim Aşkın, ayrılığın ilk adımı olduğunu Birisi kalbimdedir Dünyaya katacağı bir incelik kalmamıştır Birisi göz bebeklerinde Hüzünle bakar gençlere Birisi suyu kesilmiş bir ırmaktır alnımda Yıllardır taşlar ve keder akar yatağından Saygıyla dizlerinin dibine çöktüm Avuçlarının içinden öptüm İnsan neden geçmişi düzeltemez ki? Bir acıyı iyileştirmeyen iyilik ne kadar iyiliktir? Umarsızca gömdüm başımı göğsüne Doğrulduğumda bulutsuz bir gece gibi gülümsüyordu Kalabalık o soğuk uzaklığındaydı Ah şu kayıtsızlığın gücü Budur taşlara milyonlarca yıl değişmeden dayanabilme olanağı veren